Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala Resulillah. Bir kardeş abdestli biri alkollü bir içecek içse abdesti gider mi diye sormuş. Alkol içmek haramdır. Yani bu konuda detaya girmeye gerek yok. Ancak alkol içtiğinden ötürü abdesti gitmez. Alkoldan ötürü oluşacak bir sarhoşluk ey o kişinin abdestini bozar. Çünkü aklın gitmesi ee, uykulu bir kimsenin hali gibidir yani derin uyku nasıl ki abdest bozuyorsa sarhoşluk da aklın başından gitmesi de e, aynı şekilde kişinin kendisini kontrol edemeyeceğinden e, af buyurun ön ve arkadan herhangi bir şey çıkmasına sebep olacağından veya olabileceğinden dolayısıyla sarhoşluk abdesti bozar ancak e, alkolun kendisini Onu içtiğinden ötürü Abdesti bozulmaz e, En doğrusunu bilen Allah subhanahu ve tealedir